KAMUSLA GÜREŞ Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternativ bir sözcük çalışması. It's only words and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben de Didem Gürzap. Açıklardığı 94.9'dayız. Kamusla güreşmeye devam ediyoruz. Ee, bu hafta Didem Cim'le... Nasılsın bu arada? <gülüyor> İyiyim, Keremciğim. Birbirimizi haftalardır görmüyoruz. Ee, bu korona günleri vesilesiyle malumunuz evden yayını yapıyoruz. Ee, evden üçüncü yayınımız oldu aslında. Daha önce birkaç kaydımız vardı. Ee, onlar yayınlanmıştı. Ee, şimdi ekrandan hem birbirimizi görüyoruz, hem sesi duyuyoruz. Geçen sefer Baba birbirimizi hiç. görmediğimiz için biraz zorluk çekmiştik. Evet, bu arada bir, bir kağıt sesleri hengamesi de oluyor. O anlamda da e, dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar. E, bu olağanüstü süreçle birlikte e, hali hazırda yürüttüğümüz e, akıl, zihin, bilinç, e, karakter, e, zeka çok, zihin, e, evet zihin, zeka zihin grubundan e, alelacele. Ee, çıkıp COVID, korona, e, virüs, mikrop, bulaş kelimeleriyle donatılmış yeni bir e, sürece girdik ister istemez. Dolayısıyla evet. bizim de etkilenmemiz söz konusu. Ee, umarım, e evet. Haftalarda e, gerek dünyada e, gerek Türkiye'de öne çıkan sözcükleri gerek e, tıbbi bir takım sözcükleri e, aynı zamanda duygularımıza yansıyan sözcükleri ele aldık. E, önce genel olarak onlardan bahsettik sonra e, ayrıntılarına tekrar etimolojilerine anlamlarına. E, değinmeye başladık sonuçta e, eski programlarımızı dinleyemeyen e, dinleyicilerimiz varsa efendim artık eve kapandınız dinleyiniz <gülüyor> <gülüyor> bundan daha iyi fırsat bulunmaz diyorsun <gülüyor> Evet, e, gerek Açık Radyo'nun e, sayfasında Kamlus ve Güreş hesabına girdiğinizde gerek e, Twitter'dan bütün eski e, podcastlerimizi koyuyoruz e, oradan e, dinleyebilirsiniz Ee, e, ayrıca bizim Instagram hesabımız var, e, gmail adresimiz de var kanusla güreş adlı. Onu e, hatırlatalım, bir de e, sevgili dinleyicimiz Marianti Asimiyadis'e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletelim ve Eksik olmasınlar. Hafta, evet eksik olmasınlar, teşekkür ederiz kendilerine. E, başlayalım istersen bu hafta neler var, bir bakalım. Efendim şimdi e, biz en son e, yani bu konuları ele aldığımız ikinci programımızın sonunda böyle birbirine çok da karıştırılan e, virüs mikrop, bakteri sözcüklerinin anlamlarından, ayrımlarından, benzerliklerinden bahsediyorduk. Ve bu üç sözcükle ilgili anlatacaklarım henüz bitmedi. O yüzden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonuçta işte bu korona günleri sözcükleri başlığı devam ediyor Galeano'da e, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklara dair tarihle e, at başı giden pek çok şey bulduk. E, onları paylaşabiliriz. Evet Galeano radyomuzun pek sevdiği bir e, yazar, e, gazeteci. E, muazzam bir insan bence. Evet. E, bu e, sel yayınlarından çıkıyor şu an kitapları. E, ve günler yürümeye başladı adlı kitabında Galeano'da 25, 25 Temmuz 25-25 e, Temmuz tarihinde e, vebayı yayma reçetesi diye bir kısa anlamlı hikayesi var. Onu paylaşayım isterseniz. Hı hı. E, bu da bir bela, veba, veba belası. Hazır şu, Hali hazırdaki koronadan önce de dünya birçok bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmişti. Vebayı yayma reçetesi başlığı 14. yüzyılda Katolik inancın koyu fanatikleri Avrupa şehirlerindeki kedilere savaş açıyorlar. İblisin evlindeki bu şeytani hayvanlar çarmıha gerildiler. Kazığa oturdular. Oturtuldular. Canlı canlı derileri yüzüldü ya da ateşe atıldılar. Bunun üzerine en kötü düşmanlarından kurtulan fareler zehirlerin, şehirlerin tek sahibi oldular. Ve farelerden bulaşan kara veba 30 milyon Avrupalı'yı öldürdü. Maalesef doğayla oynayan insan hep kendini merkeze koyan insan sadece bugün değil geçmişte de bir takım bedeller ödemek durumunda kaldılar. 30 milyon insandan bahsediyor, bahsediliyor. Evet. Korkunç bir şey. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bugün de de hani bugünün örneği de aslında doğayla oynayan insanın bedellerini suçsuz masum doğa ödüyor bir şekilde doğanın içerisindeki evet. yaratıklar can var cansızlık var neyse herkes ödüyor bir şekilde devam et istersen biraz sinirliyim evet. galiba <gülüyor> yani sinirlenmemek elde değil tabii ki çünkü belki her şeyi değiştirmek elimizde değil ama değiştirebileceklerimiz var ve onlarla ilgili hiçbir şey yapmamak yüzünden başımıza gelenlerde sinirleniyoruz doğal olarak Efendim, e, gene bende de Galeano var. Gene e, sel yayınlarından basılmış aynalar. E, diğer silahlar başlığı altında e, İspanyolların e, Güney Amerika'yı e, Artık fetih demek istemiyorum tabii ben ona. İstilaların sonucu gerçekleşen pek çok şeyin arasında enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklar da var. Hı. Diğer silahlar başlığı altında artık hepimizin belki duyduğu Francisco Pizarro'nun Peru'ya gelip askerleriyle orada nasıl bir kıyım yaptığı anlatılıyor. Evet. Şimdi aslında Pizarro'nun askerleri 168 kişi. Ancak Peru'da yani Atahualpa'nın ordusu 80 bin kişilik bir ordu. Ve yeniliyorlar. Tabii yenilmelerinde pek çok şeyin etkisi var. Özellikle diğerlerinin kullandığı silahlar, araçlar, atlar. Diğerlerinde bu şeyler olmadığı için. Evet bu bildiğimiz kısmı için. Ancak bir de şu var direkt kitaptan okuyorum. Çiçek hastalığı, kızamık, grip, tifüs, akciğer vebası gibi hastalıklar ve istilacıların diğer gönülsüz müttefikleri de o topraklarda daha önceden bilinen şeyler değildi ve e, silahlarıyla beraber getirdikleri mikroplarla kırıyor tabii ki gününü kanlı yerlerim. Çok değil mi? Hemen buna paralel aynı kitaptan e, biyolojik savaşın İcadı başlıklı kısımdan e, bazı yerler okuyorum. Burada da e, Avrupalı'nın Kuzey Amerika'ya Kızılderilere e, gidişi ve neler götürdüğü e, başlığı söz konusu. Avrupa'nın teması Amerika e, yerlisi için ölümcül oldu. 10 yerliden 9'u öldü. Ee, en gaddarları e, savaşçıların en küçükleri oldu diyor. E, yani e, savaşçıların. Bunlar virüsler ve bakteriler. E, virüsler ve bakteriler de başka topraklardan, başka sulardan, başka havalardan geliyorlardı. Ve birliklerin ardından görünmez bir biçimde ilerleyen bu orduya karşı yerlilerin herhangi bir savunması yoktu. E, devam ediyoruz. Çiçek hastalığı. E, Aztek kralı e, Kuy e, Kuidlahuac ve İnka kralı Huayna Capac'ı öldürdü ve Meksiko şehrinde kurbanların sayısı o kadar çok oldu ki üstlerini örtmek için evlerini üzerlerine yıkmak gerekti. Hmm. Massachusetts'in ilk valisi John Winthrop, çiçek hastalığının toprakları seçilmiş kulları için temizlemek üzere Tanrı tarafından gönderildiğini söylemişti. Kötülük hep aynı tip kötülük ya. Evet. Devam ediyorum. Yerliler kendilerine yanlış bir yurt seçmişlerdi, yani Winthrop'a göre. Kuzeyli kolonijciler yerlilere birçok geçici hastalık bulaştırılmış battaniyeler hediye ederek tanrıya yardımcı oldular. Bu lanetli ırkın kökünü kazımak için diye bir açıklama yapacaktı kumandan Sir Jeffrey Amherst 1763 yılında işte. Faşist kendisine benzemeyeni veyahut istila ettiği yerin insanını yok sayan, hiç sayan yaklaşım yanına mikroplarını da alarak hatta kendi bulaştıramadığını o hastalığın bulaştığı battaniyelerle vererek yok ediyor. Bir hırkın işte. büyük kalabalığını, evet öyle. Bir tane daha paylaşım yapayım istersen Galeana'dan. Ha, bu, bu çok ilginç bir hikaye aslında. Havadan kedi yağıyor diyor. Aynı günler yürümeye başladığı adlı kitaptan. Ee, hikaye Büyük Borneo Adası'nda oluyor. Büyük Borneo Adası'nda kediler e, kertenkeleri hamam böceklerini e, hamam böcekleri eşek arılarını ve eşek arıları da sivrisinekleri yiyorlardı demiş yazar. E, menüde ancak DDT yoktu. Bu DDT Çok zehirli ve inatçı bir böcek öldürücü ilaç. Aslında hem balıklara hem de kuşlara inanılmaz e, zarar veriyor. E, 20. yüzyılın ortalarında Dünya Sağlık Örgütü sıtmayla savaşmak için adayı büyük miktarda DDT ile bombaladı. Ve sivrisinekler onlarla birlikte de diğer şeylerin kökünü kazıdı. Fareler, yine fareler girdi devreye. Fareler diğerleriyle birlikte kedilerin de zehirlenerek öldüklerini fark edince adayı istila ediyorlar. Meyve bahçelerindeki ürünü yiyip bitiriyorlar. Ve tüfüsün yanı sıra diğer musibetleri de yayıyorlar fareler. Farelerin bu beklenmedik saldırısı karşısında Dünya Saldırı Örgütü'nün uzmanları bir kriz komitesi oluşturuyorlar. Ve adaya paraşütle kedi indirmeye karar veriyorlar. 1960 yılında bugünlerde düzinlerlece kedi Borneo gökyüzünü kaplıyor. Uluslararası yardım sayesinde hayatta kalan insanların alkışları arasında kediler adaya yumuşak bir iniş yaptılar diye bir hikaye paylaşmış. Ee, çok, ilginç. çok ilginç. Ama bir şarkı evet. arası verelim bence. Ee, evet, vakti gelmiştir. Geliyor. Hem de e Biraz da bilerek seçtik. Aslında tabii ki parçaları hep e, sözcüklerimizle ilgili seçiyoruz. Parçamızın ismi de Pandemia ama özellikle İtalyan bir e, gruptan İtalyanca olmasına da e, özen gösterdik. Evet kaostan geliyor Pandemia. Questa vita non ho chiesto niente in fondo ma di venire al mondo mi domando se c'è un senso e o rispondo nascondo quel che è rimasto di me stesso morale il tempo sta scadendo e sono ancora in questo posto essendo disposto ma da te costo che l'odio mi prenda senza opporre esistenza il resto sei intenza che mi ha visto già colpevole insisto su un buito debole sto già troppo dolore già ignobile chi abbia creato il male io non chiedo il suo perdono il mio peccato originale non è uguale C'è più niente di normale Ho inferno sulla terra E paradiso artificiale Allora L'inviguale di ste ipotesi Non regge per la sua legge Noi siamo pecore In un greggio Ancora Non vi sfugge un altro piccolo dettaglio Alla dulce intentazione Era non mi sbaglio, sbaglio. Nel nome del padre Del figlio e dello spirito Aspetta un momento Qua c'è un equivoco Quanto distante questa croce che è A questo momento funziona Quanto distanza in questa croce che è bene, con peccato, il pirico tarci bene e ricastarci con la schinato Nato nei peccati di principio, ci ha marchiato libero arbitrio quando mi hanno battezzato, quando hanno predicato nel suo amore infinito, quando hanno creato gli inferi perché ha disobbedito dov'era, quando ho capito che non c'era più speranza, stupito dall'immagine, sia dalla somiglianza, dov'era? Quando ho sentito il suo viccario, al contrario. Prendere di distanza Cristo è un rivoluzionario, rivoluzionario. E Sul previario è scritto peato l'emarginato Ma sopra il suo sudario è nato un tempio dorato politica e privato sangue sul sacro Niente in comune ok sarò scomunicato e Ormai Ormai è guardato in un disegno più grande Più vanno nel mistero e più saranno le domande D'ora si espande boy. come sangue su una lapide Nel nome del vostro nome penite Nel nome del padre del figlio e dello spirito Che vi fånga dem och con dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och Quanto dem och fånga dem och fånga dem och fånga con och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga dem och fånga Än ett ögonblick för att jag känner igen dig. Hur långt är det här från dig? Gå tillbaka till mig. Det är inte så långt. Det är inte så långt. Det är inte så långt. Det är inte så långt. Det Evet, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kamusta Güreş devam ediyor. Korona günleri sözcükleri üzerinden ilerliyoruz. SARS-CoV-2, COVID-19 e, diyelim başlıklarımız. Ee, kaostan dinledik ve e, aslında e, virüsle, mikropla ilgili e, kalan e, anlamlar, e, hikayeler üzerine gidiyorduk. E, benim elimde. Ee, kolektif kitaptan basılmış Dünyayı Değiştiren Yüz Fikir kitabı var. Ceyne Osman'ın. Orada e, mikrop kuramı başlıklı kısımdan birkaç şey paylaşacağım. Efendim eee Şimdi önce kar zilmenin bir alıntısı var bölümde. Geçen 120 yıl boyunca enfeksiyona bağlı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde hatırı sayılır bir düşüşle birlikte aşılar ve antibiyotikler gibi çok sayıda tıbbi gelişme kaydedildi. Bu başarıların hepsi tek tek takdir edilmeye değerken hepsinin temelinde hastalığa mikropların neden olduğunu keşfedilmesi yatıyordu. Buna göre belli patojenler belli hastalıklara yol açıyordu. Bu görüş sayesinde günümüzde birçok koruma önlemine başvuruyoruz. Ellerimizi yıkamak gibi demiş Gazi e, evet. bugün hastalıkla baş etmenin e, en birinci söylenen e, şeyi 14 kulak direktten elverlediğimiz en memlelerden biri değil mi? Evet, evet. Şimdi Ama ona elleri... hala uymayanlar var ya ona da ben şaşkınlıkla bakıyorum. Yani en temel şeyleri e, hakikaten Kaçıran işte dikkate almayan, kale almayan bir bir bir dolu, bir dolu insanla karşılaşıyoruz. Evet, insan. Yani, hani bilmiyorlar desem öyle bir durum da söz konusu değil ama. Ya da evlerde bilinen... televizyonlarda vesaire. Her, her yerde yani. var bu bilgiler. Biraz daha dikkat etmelerini rica edelim yani en azından bizim radyomuz zannetmiyorum ama. <gülüyor> ya bizim dinleyicimizi bilmiyorum ama tesadüfen açmış olan biri olursa ay bir de en çok yapılması gereken ya da çok bilimsel olan ya da her yerde sürekli tekrarlanan artık herhangi bir şeye telefona, televizyona bastığın anda bile bununla ilgili bilgiler geçiyor. bunlara önem vermeyip bir takım komple teorileri peşinde koşan ve onları sürekli insanlara yayan bir grupta var. Yani hmm. gerçekleri işte. kenara itip. evet. Şimdi şöyle bir şey. Elleri yıkamakta kaldık. Oradan geldik bu konuya. Hani çok basit ve yapılması en elzem şeymiş gibi görünmekle birlikte el yıkamanın öneminin bile tıp tarihi içinde belli bir zamandan sonra anlaşılması çok ilginç. Hmm. Birkaç şeyin üzerinde duracağım. Duracağım. Yani, Duruyorum efendim yani bu e, mikrop tabii mikroskop icat olunup e, mikrop e, bakteri diye bir şey olduğu da tam anlaşılmadan önce mesela bazı hastalıkların havadaki kötü dumandan kaynaklandığına dair bir inanç var. Şimdi biz bazı e, belki bugünkü yaşayışımızdaki bazı hastalıkların yok edilmesini borçlu olduğumuz isimleri de anacağız bu vesileyle Doktor William Budd var 1839 yılında Tifo salgını sırasında cerrah olarak çalışan bir doktor bu ve hastalığı kurbanlardan ona bakan insanlara bulaştığını da fark ediyor ve ondan sonra buna eğiliyor Ee, bu araştırırken e, hastalığın su yoluyla yayılıyor olabileceği sonucuna varıyor ve e, kanalizasyona karışan mikropların e, daha sonra çeşitli su kaynaklarına tekrar geçmesi nedeniyle E, hastalığın arttığını görüyor. Hmm. Kolero içinde aynı şey geçerli. Ve e, Bristol'da e, şehir içme suyunu koruma üzerine önlemler ile ilgili çok çalışıyor ve ardından çok büyük düşüşler sağlanıyor hastalıkta. Şimdi burada William Budd'ı andık. Hemen arkasından yaklaşık aynı zamanlarda Dr. John Snow e, isim benzerliği de ilgi çekeceğim. <gülüyor> e, Tek seversin <gülüyor> Evet, severim taht oyunlarını. Londra'da o da. O da Soho'da Broad Caddesi'nde bir su pompasının kolunu kaldırmaya ikna ediyor diye anlatılıyor işte belediyeyi ve işte yönetimi. Ve birdenbire kolerada büyük bir azalma oluyor. O yüzden bu da önemli bir isim. Başka bir isim hmm. daha var Macar bir hekim 1800'lerin ortalarında. Onun hikayesi biraz trajik yalnız Ignace Samelweis diye bir hekim. Hmm. E, bu Viyana'daki bir doğum kliniğinde çalışırken Loğuzdalı kummasının e, gene e, bakan kişilere geçtiğini fark ediyor ve özellikle e, bir olaydan e, etkileniyor bu hummayla ilgilenen doktorlardan bir tanesinin hastalanması ve ardından ölümünde şuna dikkat ediyor. Adamın elinde bir kesik olmuş doktorun, ölen doktorun ve o kesikten geçen mikrop adamın ölmesine neden olmuş. Bunu fark ediyor Samuel Weiss ve elleri yıkamakla ilgili çok ısrar ediyor. Herkes bu kurala uymaya başladıktan sonra ölüm sayıları Çok çarpıcı bir biçimde düşüyor. Ancak daha sonrasında Samuel Weiss'ın bu konuyu neredeyse takık bir hale getirdiği ya da çevresindekileri tarafından öyle algılandığına dair bir bilgi var. Herkese ellerini yıkaması gerektiğini söylüyor. İşte ellerini yıkayamayanlara cinayet işliyorsunuz falan diyor. Ve ne yazık ki Ömrünün son yıllarında 1865'te onu bir akıl hastanesine kapatıyorlar. Evet. Ee, ve orada ben ölüyor ben okumuştum bu hikayeyi çok çarpıcı ha, bir hikaye gerçekten çok kendisinin de aynı zamanda bu lohusalı kummasından ölüyor olması ayrıca trajik ee, ve pastör hikayesi var o sende de vardı ama Kerem'ciğim e, gene mikropla ilgili ben e, devam edeyim gene 1800'lü yıllar Ee, aslında e, şarabı neyin bozduğunu e, araştırırken e, mikroorganizmaları e, keşfediyor. Aynı zamanda e, bira ve sütün de aynı şeyden nasip e, aldığını fark ediyor. Bu sıvılarla e, meşgul olurken ısıtmanın mikroorganizmaları öldürdüğünü fark ediyor. Ve hı. bizim bugün hani pastörize süt dediğimiz, işte bu hı hı. kelimenin pastörizasyonun içinde geçen pastör, Ee, bilim adamı pastörden e, geliyor ve bu pastörizasyon işlemini keşfediyor. Eğer sıvılar havayla, e, dolayısıyla da mikroorganizmalarla e, maruz kalmıyorlarsa bozulmuyorlar. E, ardından bu e, konuda araştırmalarına pek çok yeni şey ekleniyor. Mikroorganizmaların enfeksiyonlara da yol açtığını fark ediyor. Hemen Edward Jenner diye bir isim devreye giriyor. Aşı olayıyla ilgileniyorlar ve Pasteur kolera, şarbon ve kuduz aşılarını geliştiriyor. Böyle yaşamlarımızı borçlu olduğumuz isimlerle birlikte bu Yüz Fikir, Dünyayı Değiştiren Yüz Fikir kitabından birkaç paylaşım yapmış oldum. Evet, e, şimdi bunların hepsi enfeksiyon başlığı altında anılıyordu e, Kerem. Sen intaniye sözcüğünün e, aslında bu intaniye e, kelimesini paylaşıp e, haftaya yok. devam edeceğiz gibi duruyor. Evet, ben de bu e, intaniye paylaşayım. mikroplu hastalıklar anlamını içeriyor. E, nişan yana baktım etimolojik olarak e, aslında çok sık kullanılmıyor artık ama. Evet. Bir dönem mintani hastalıkları diye hastanelerde duyardık. Arapça kökenli intan, kokuşma ve çürüme anlamı var. E, Arapça yine natana, e, böyle telaffuz ediliyor muyum, bilmiyorum, kokuştu demek. E, yeni Osmanlı tıp terimlerindendir demiş Nişayyan. E, eski Osmanlıca sözlüklerde intan sözlüğüne pek rastlanmazmış, bunu paylaşmış. Doğru. Evet. Aslında evet. E, bilimin biraz ilerlemesiyle beraber bize her ne kadar çok eski Türkçe bir sözcük gibi de gelse e, aslında 20. yüzyıl gibi giriyor şeye. Hı hı Hemen hı hı. buna paralel o zaman e, bulaşmanın kökeniyle bulaş sözcüğünü de açıklayayım. Bitirelim programı. E, efendim İsmet Seki Eyüboğlu'nun Türk dilinin etimolojik sözcüğünde E, bulaşıcı e, sözcüğü bul kökünden geliyor. Bol olarak da telaffuz e, ediliyor eskiden. Türkçe bir kök. Karma karışık olmak, e, buğulanmak, sisli duruma geçmek anlamına geliyor. Oradan AE ekiyle e, bulamak o da karıştırmak, erimek manalarını taşıyor. Ve sonra e, şe ekini alıyor bulaşmak. Bir nesnenin başka bir nesneye karışması ve ikincil bir anlam olarak hastalık geçmesi manasında. Ee, bunun Arapça e, sari sözcüğüyle de eş anlamlı olduğunu söylemiştik. Keza emrazi sariye, marazı sari", marazı sari gibi sözcüklerde bulaşıcı hastalık manasına geliyorlar. Bu arada benim sevgili bir arkadaşım e, Çiğdem e, bulaş sözcüğünün de çok kullanıldığını e, söylemişti. Hemen onun da tanımını yapayım, tamamlayalım. Bulaş, Bulaşıcı bir hastalığın efekte konakçıdan, doğal konaklardan, vektörlerden veya partörlerden başka canlılara geçmesine deniyor. Vektör ya da partör de taşıyıcı anlamına geliyor. Hastalık bulaştıran canlı bazı durumlarda hasta olmayabilir. Mikroorganizmaların bir canlıdan başkasına bulaş yolları da çok çeşitli şekillerde olabilir. Yani damlacıkla, fiziksel temasla, hava yoluyla, su yoluyla, ağız yoluyla gibi... Bu e, bulaşma haline de bulaş deniyor efendim. O zaman Bugün... haftaya görüşmek üzere diyelim. baya süreyi aştık çünkü Ömer Aş. bize kızmasın. Evet son e... sözler demiş. Evet. <gülüyor> son sözlerimizi söyledik. Allah korusun diyeyim bugünlerde. Böyle bir Hoşçakalın diyelim. Evet iyi haftalar ha. diliyoruz. Sağlıkla haftaya kalın. Haftaya görüşmek üzere. Kamusla Güreş